الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صل على رسولنا محمد اللهم صل على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل Salve ala şafiii ذnوبina Muhammad. Allah'a emanet olun. Euzü billahi istamii al-alimi minas-şeytanir-rajim. Rabbi euzü bica minhamazatil-şeyyatin. Euzü bica rabbi an yakhzurun. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمَ أُرِهْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَاعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ صدق الله العظيم مبلغه رسوله النبي الهاشمي القرشي الأمين فنحن على ما قال خالقنا راجعنا men al-šāhidin al-šākirin bil-qalb min sālih. Allah ﷻ manfağına ﷺ al-ʿaẓīm ﷻ bāraklana ﷻ rabbil-ʿalāmin. Astawfirullah ﷺ al-ḥayy bil-ḥayy al-qayyūm illā dīlā yamūt abda. Və dafat cümlemizi nazardan muhafaza eylesin. Allah Allah. El aynu hakkum buyurdu Resulullah Efendimiz sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Göz haktır. Ve innel ayn leydghilur racülel kabra vel qidra. Nazar ve göz insanın mezara deveyi kazana koyar. Bu hadis-i şeriftir. Siz bunu tabi atasözü gibi konuşuyorsunuz ama bu bu Resulullah Efendimiz'in sözüdür. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem bir kabristandan geçerken buyurdular bu mezarda yatanların ekserisi nazardan ölmüştür. Peygamberlerden biri sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem Ümmetinin çokluğunu görünce cemaatinin kalabalıklığını görünce ferahlandı sevindi bunun üzerine ümmetinden yetmiş bin kişi o anda vefat etti Mevla Tebareke ve Teala ona vahyetti ki Ey benim peygamberim sen ümmetini nazar ettin Eğer onlara baktığın zaman bu duayı okusaydın ben her sohbetimin başında okuyorum sizin üzerinizeki nazar miyim sizi. Hassanjukum bil hayyil kayyumil ladzi la yamut ebeda. Hiç ölmeyecek diri olan Allah'a. Celle celaluhu her şeyi idare eden, yöneten Allah'a celle celaluhu. Sizi sundurdum. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimile. Bunun hürmetine bütün kötülükleri belaları başınızdan kaldırdım bu duayı okuyorum üstünüze ki Rabbim nazardan muhafaza eylesin Amin. hakikaten uzun bir ayrılıktan sonra yine böylece toplaştınız Rabbimiz unutturmadı elhamdülillah cem' bu lütfu ilahi fazlu keremdir çok hamd etmek, çok şükretmek gerektir Rabbim cümlemize Hamdü senasını ilham eylesin, şükrüne muvaffak eylesin Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz ki bizleri bu yolda isti'mal ediyor Bu yolda istihdam ediyor yani yolunda hizmetçi ediyor elhamdülillah Daim ediyor Her kula nasip değildir Allah'ın yoluna adım atmak ve Mevla'nın evinde toplaşmak, Cennet bahçesinde buluşmak, Milyonlarca insandan bize nasip oluyor. Burada seçme var, Burada imtiyaz var, Burada icdiba var, Burada istifa var. Mevla öyle buyuruyor, Ben seçtim sizi. Bu cemaatler seçilmiş insanlardır. Bunun kaç misli cemaatler şimdi içki masalarındadır Kumar masalarındadır Zina evli yuvalarındadır Bu nadide cemaatler Allah'ımızın lütfu keremine mazhar bulunmaktadır Buna ne kadar hamdü senada bulunmak lazım İyi düşünelim Sizler Sözünüzde durdunuz Bu gece Sohbet başlayacak gelin dedik sizden söz aldık sizde söz verdiniz Allah muvaffak ettikleri geldiniz elhamdülillah bizde sözümüzde durduk elhamdülillah neydi bizim sözümüz size Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahara'da dualarda bulunmak idi kabul şahitlerini kollayarak nama beş vakit namazların akabinde umrede, safada, mervede metafda, mesada Hacerleşmede bile ya bir ya iki kere nasip oldu Hacerleşme'ye girmek. Orada da sizi unutmadık ki orada çok dar bir zaman var, çok zor bir hal var. Yine de size ettik. Söz verdik. Elhamdülillah sözümüzde Rabbim durmaya muvaffak etti. Çoluğunuza, çocuğunuza, bu yolda yaşayıp bu yolda ölmemize, hastalarınıza, dertlerinize, borçlularınıza ne müşkiliniz varsa hepsini halli için yalvardık Allah'ımıza. Allah'ımız şahit oldu bunlara, elhamdülillah unutulmuş değilsiniz, siz de bizi unutmadığınıza inanıyoruz, elhamdülillah. Rabbim bu yolda yaşayıp bu yolda ölmeyi nasip eylesin, ölünceye kadar devam, şebat, istikametlerle müşerref eylesin, amin. Oradan işte bir Almanya seferimiz oldu, 2-3 gün durup gittik. 10 gün kadar oralarda dolaştık İzmit civarından çok cemaatlerimiz vardı orada Bu İzmit ve civarından Almanya'da çok Müslümanlarla görüştük Hepsi selam söylediler Özellikle İzmit cemaati diyorum Çünkü buradan çok vardı benim dikkatimi çekti Bu camide bizi dinlemiş kardeşlerimiz de çok vardı Ve sizi tanıyanlar çok oldu Hep İzmit'ten bahsettiler buraya selam yolladılar sizlere Tabi oralarda Bu yolun kıymetini daha da çok anladık Ezanın kıymetini daha çok anladık Caminin cemaatin kıymetini Ne bileyim kubbenin minarenin kıymetini anladık Minare göremedik Kubbe göremedik Ezan duyamadık Ben daha ilk gittim Ancak Mekke Medine'ye çok gittim başka hiçbir yere gitmemiş idim Mekke Medine'de de o gürül gürül ezanlarla alışmışız oradan bir gittik ezansız memlekete şaşırdık ya ezan yok resmi din olarak İslam dinini kabul etmemiş Alman hükümeti İslam dini hala resmi din olamamış Allah Allah onlarca He? bizde de ne olduğu belli değil biz de, de ne oldu biz iki cami arasında bir namaz yıl dolaşıyoruz hala ne gavurlar sahipleniyor bizi ne Müslümanlar ortada kaldık alabora olduk on' hala başımız beladan kurtulmuyor Onun için ezan müşaade etmiyorlar kubbbe müşaade etmiyorlar minare müşaade etmiyorlar İslam nişanlarını hazmetmiyorlar fakat dikkatimi çeken konulardan birisi de ne oldu? Müslümanlar orada ezana çok düşkün olmuşlar hasletlerinden mesela burada şimdi iftar sofrasında oturduğumuz zaman da caminin ezanını duymasak bile radyodan falan ezanı duyduğumuz gibi hemen dalıyoruz çorbaya biz yani şurada bir ezan okuyalım diyenimiz olmuyor bir evde, bir arabada ben böyle iftar saati ezan okumaya pek rastlamadım Türkiye'de Ama tabi el-insânü harîsül ya insan yasağa düşkündür Kaidesince orada dikkatimi çekti mesela arabadayız iftar oldu hemen birisi ezan okuyor demiyorlar ki iftar oldu yumulalım Arabada ezan okuyor oturduğu yerde hoşuma gitti Zaten ezan okunan yerden şeytan kaçar Ezan okumak lazım zaten e mesela camide cemaate gelemedin. Evde bir dükkanda veya bir efendim benzincilerdeki bir mescitlerde beş vakit ezan okunmayan yerlerde namaz kılacağın vakitte o civardaki mescitler varsa beş vakit kılınan onların okuduğu ezan getirdiği kametle kılınabilir fetva var ama eftal olan nedir? Ezanı kâmeti tekrarlamaktır bunu bile yapmıyoruz mesela evlerde kılarken bile çoğumuz ezan kâhmet bile getirmeden nasıl olsa camide ezan kahmet, ezan okundu diyoruz doğrudur caizdir aslında yani bu ama tabi ezana hasret değiliz o yüzden böyle yapıyoruz bak o kardeşlerimiz hemen ezan okuyorlar ezana çok alışmışlar biz de inşallah bundan sonra Kardeşlerimize de tembih edeyim diye niyet ettim oradan ki Evlerde de kılsak nerede kılarsak kılsak mutlaka ezanı kendimiz okuyalım evde de ezan okunsun şeytan evden de kaçsın değil mi? Çalık çocuk evde kalıyor onlar gelip camiye kılamıyor kadınlar onlara da bir ezan okuyalım Bulunduğumuz zaman ezanın kıymetini bilelim Şimdi ezan duyunca ben değişik oluyorum 9-10 gün orada ezan duyamadığım için Buraya geldim şimdi Ezanlar okundu mu camları açıyorum Ezan duyayım ya Allahu Teala hazretleri Bu ezanları kametleri üzerimizden eksik eylemesin Amin. Bizleri bundan mahrum eylemesin Amin. Amin. Kardeşlerim Ve lakin Tabi Müslümanlarda güzel bir irtibat var Güzel bir birlik ve beraberlik var memnun oldum çünkü Türkiye'de tabi Herkes hoca geçiniyor Şadırvan müftüsü dolmuş Kapıda fetva veriyorlar millet ayakta Böyle bir birlik yok Dağınıklık görüyorum Ama oralarda güzel birlikler gördüm Çünkü nedenle Tabii Herkes ekseriyet kafir olduğu için Komşu yok yok Mutlaka müslüman müslümanı mesela Bir vilayetteki öbür vilayettekini tanıyor diyelim. Mesela İzmit'teki İstanbul'daki irtibatlı Burada öyle değil Burada mahalle mahalleye komşu komşudan haberi yok Şeriat ehli, sünnet ehli birbirinden kaynaşmıyor burada Değişik fikirlerde Bu da iyi olmuyor İnşallah bundan sonra daha ziyade Bu birbirini tanımak Tanışmak Efendim bu yolda birbirini davet etmek Hususunda da duralım inşallah Ve lakin, tabii Tabi Oradakiler söyledim kardeşlere dikkatimi çeken bir husus onlar diyorlar ki işte efendim Almanya şöyle bozuk böyle bozuk neresi bozuk falan bazı caddelerinden geçtik dedim Türkiye buradan bozuk. Onlar orada doğmuş büyümüşler Türkiye'yi pek o kadar gezmemişler de sana diyorlar orası çok bozuk halbuki Türkiye berbat. Bak mesela geçen o Türkiye'ye neydi belirsiz bir adam geldi konferans vermeye. Efendim konser vermeye 80-100 bin kişi toplaştı bir karı geldi bilmem nereden ona efendim bilmem ne kadar insan toplaştı Alman hükümeti onları sokmuyor mesela müsaade etmiyor öyle şeylere gençliğin ahlakı bozulurmuş diye bizinkiler öyle ahlaksız ki bunları efendim reklam ediyor biletini sattırıyor acayip bir şey bir belanın içerisindeyiz yani bir yandan ezanımız camimiz var ama öte yandan da kafirlerden beter kötü hallerimiz var ondan sonra işte ben sarıklıyım bu kıyafetliyim diye dediler ya size bakabilirler burada çok bakarlar dedim yok ya burada hiç bize ben bakan görmedim o kadar en merkezi yerlerini de gezdim hiç pek bir dikkati çekmedim yani biraz bakıyorlar ama normal geliyor herhalde onlara ve bizim Türkiye'de dedim bu kıyafete daha çok bakıyorlar şu Türkiye'de mesela biz burada doğmuşuz, burada büyümüşüz. Polis gelmiş bana geçen gün pasaport soruyor. Pasaport da demiyor da hani pasport diyor. Biz Türküz dedim ya burada da mı pasaport göstereceğiz? Herif şaşırıyor. Nasıl Türk olabilmişim ben? E ne var bende bir anormallik mi var ya? Bir yere gittik doğuda, bir yemek da yemek yiyoruz. Yanımızda o kadar rahat aleyhimize konuşuyorlar ki anlamıyoruz Türkçe diye hiç de düşünmüyorlar ulan belki anlıyorlardır diye çünkü rahat garanti Türk değil diyorlar öyle konuşuyorlar ya bir de Türkçe de rezil oldular tabii mahcup da oldular gerçi yani hani inadımıza hakaret hareket yapmadılar da nasıl oluyor böyle Türk falan e senin dedenin kıyafeti neydi nenenin kıyafeti neydi bu kadar insan aslından kopar mı ya kopartılır mı burada bir köprüde kuyruğa giriyoruz. Kişilerde kuyruğa giriyoruz. Herif arabayı vuruyor öndeki arabaya bana bakarken be. Ne var acaba bende diye ben de bakıyorum kendime bir şey mi var? Gün bir normallik göremiyorum. Böyle kaza yapacak ya. Böyle bakıyor. Ulan önüne bak. Yok. Yani burada daha rahatsız oluyorum ha. Orada böyle bir rahatsız olmadım. Acayip bir durum. Nasıl bu milleti? bu hale getirdiler. Biz bu işi nasıl düzeltebiliriz Allah'ın izniyle? Ama ne diyeyim ben? Müslüman cemaatler, Müslüman cemaatlerimiz, bu sohbetlere gelen kardeşlerimiz bile Yahudi Hristiyanın kıyafetini he kendi atalarının kıyafeti gibi muhafaza ediyor. Hiçbir kafir bir Müslüman kıyafetini para versen giymiyor. Bizimkiler de para verip gavurun şekline giriyor Aklım sırrım ermiyor Bu kadar da üzerinde durulduğu halde en şuurlu müslüman geçinen cemaatlarımız bile Hala Gavurun yularını tasmasını lazımlığını takıyor Nasıl anlatacaksın neyle niza edeceksin yahu kafirin Şekline girme diyor Rabbul Alemin sana buyur esta'idu billahü la terkenu ilellezine zalemû fitemessekûn nâr zalimlere, müşriklere, kafirlere zerre kadar azıcık dahi meyletmeyin benzemeyin, hiçbir bakımdan onları izlemeyin, sonra cehennem ateşi dokunur size onları kaplayan ateş size de yapışır Allah buyuruyor, bu kadar anlatıyoruz çok mevzusu geçmiştir derslerimizin arasında yine de pek bu işte muvaffak olamadık ama inşallah bundan sonra daha ziyade muvaffak olacağımı ümit ediyorum yani bu cemaat artık biraz herhalde laf anlayacak yani başka çare yok ya şerata, sünnete dönülecek ya da kafirlerin çizmesi altında tamamen bütün hürriyet ve emniyet kalkacak arkadaşlar yani şu din-i i İslam'ın serbestliğini de bulamayacağız henüz tam serbest olmamakla beraber içinde bulunduğumuz nimette korkarım elimizden alınacak Neden? Çünkü hiç kıymetini bilmiyoruz Nimetten istifade edemiyoruz Ne diyelim? Yara büyük, dert çok Ama Allahu Teala Hazretleri bize bakıyor Biz onun dinine sarılırsak bize yardım edeceğini vaat ediyor Sayıya da bakmıyor, kuvvete de bakmıyor, silaha da bakmıyor her ne kadar kafirlere karşı gücünüz yettiği kadar silah kuvveti hazırlayın buyuruyor. Ama yine de ve اللّٰهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ inananlar <الْمُؤْمِنُونَ> İnananlar sayılarına silahlarına değil ancak Allah'a güvensinler buyurarak Ve men nasru illa min indillah. Yardım ancak Allah tarafından geliyor buyurarak bütün sebepleri sebeplere sarılmakla beraber göz ardı edip Gözümüzün önünde sadece Mevlamızın manevi yardımını ve kuvvetini görmemizi bize emredin Bu emre imtisal edersek önümüzde duracak kuvvet olamaz Az da olsak galip olacağımızı Mevla vaat ediyor استaudu billah وَلَوْ كَثُرَتْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ mu'minin Kafirler çok da olsa Allah-u Teala inananlarla beraberdir ne kadar çok da olsalar. Bugün Müslümanlar az da değildir. Bir buçuk milyara yaklaşmışlardır ama şu kafirlerin tuzaklarını anlasalar, Yahudi Hristiyanların pencelerinden kurdulsalar, modalarından sıyrılsalar, onlara benzemekten halas olup kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına ve tabiîne ve selef-i salihine, geçmiş büyüklere benzemek derdine düşseler Mevla derman yaratacak arkadaşlar. Buna da böylece inanalım Şimdi Yine dikkatimi çeken bir başka hadise oldu Frankfurt'ta bir evde bulundum kaldım biraz Kaldığımız evin kapısı çalınıyor Üç tane Genç kız gelmiş herhalde kapıya Evin hanımı kapıyı açıyor Üç tane broşür veriyorlar Ondan sonra Bunlar elime geçti bana verdiler Merak ettim okudum Hepsinde ne var ne yok baya bir şeyler öğrendim ne öğrendim biliyor musunuz kendimin sizi tenzih edeyim hadi sizi hesaba katmayayım kendimin dini mübini İslam'a hiç çalışamadığımı öğrendim hiç hizmet edemediğimi öğrendim ve çok daha fazla hizmet etmem gerektiğini öğrendim sizi bilmiyorum ne alemdesiniz şaşırdım kaldım Yahova Şahitleri Türkiye'de de bayağı bir faaliyet gösterdiler bunlar. Bunlar Hristiyanlığın içinde sivri bir uç. Yani Hristiyanları da tam tutmuyorlar. Kilisenin aleyhinedirler. Papazların, kiliselerin aleyhinde yazılar yazıyorlar, broşürler dağıtıyorlar. Hristiyanlar da bunları pek kabul etmiyor. Fakat bunların bayağı bir faaliyetleri var. Yani Bunlar da İsa Aleyhisselam'a inandıklarını iddia ediyorlar. Tabi büyük sapıklıklar içindedirler. Deştim, deştim bakın Yahova Allah'a diyorlar. Celle Celaluhu. Şahitleri işte Allah'ın yani adamları manasına kendilerini koyuyorlar. Havari gibi Allah'ın yardımcıları yerine koyuyorlar. Ve İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın tevlid ettiği, haşa doğurduğu oğlu olduğu fikrindedirler. Ancak teslis akidesine zıttırılan neyse yani Allah'ın üçün üçüncüsü İsa aleyhisselam, üçün üçüncüsüdür ve Allah üçün üçüncüsüdür şeklinde bir fikre inanmadıklarını söylüyorlar ama yine de İsa aleyhisselam'a Allah'ın yarattığı kuludur, rasulüdür demiyorlar da tevlid ettiği, yani doğurduğu oğuludur diye kabul ediyorlar. Tabii kafirdirler. E, İslamiyet İslamiyet'e inanmamakla Efendimiz'i inkarla zaten katmerli kafirdirler. Bunlar o broşürlerde hacaib şeyler yazmışlar işte Amerika'daki teşkilatlarını Amerika'da bir merkez binaları var o resimlerini çekmişler o binalar belki dünyanın en süper efendim merkezi binalarından güzel ve büyük 200 tane devlette faaliyetleri var 200 devlet dünyada o resimlerini çekmişler Hindistan'ın bilmem neresinde Çin'in neresinde Japonya'nın bilmem neresinde derede tepede resimlerle gösteriyor hiç bizim Müslümanlardan bir kişinin gidip de vaaz etmediği tebliğ götürmediği İslam'ın haberini Efendimiz'in Kur'an'ın Efendim haberini ulaştıramayacağımız ulaştırmadığımız daha doğrusu yerlerde onlar kendi kitaplarını götürerek onların dillerine çevirmiş vaziyette herkesin anlayacağı dilde kendi dinlerine milleti sokuyorlar ne kadar ağır bir iş Sahipsiz kalmış millet İslam'dan habersiz kalmış millet Bugün Türkiye'de Bu kadar hacı hoca var iken Bu milletin çoluğunu çocuğunu Gelip Yehova'ya kaydediyorlar Eskişehir'de 700 kişiyi Kaydetmişler idi Ya hususi Bunlar gidiyorlar mahkemeye veriyorlar İslam dinini nüfuslarından sildiriyorlar Yehova dini yazdırıyorlar Adı Ahmet iken, Mehmet iken, Ayşe iken, Fatma iken Çıkıyor İslam dininde Yahva dinine giriyor e Bizim koynumuzdaki çocuğa biz sahip olamayıp da Gelip gavur ederlerse Biz bütün dünyaya dinimi bin İslam'ı tebliğ etmekle mükellef iken i̇mam Gazali Hüccetül İslam Es-sa'idu billah vel mu'minûne vel mu'minâtu ba'duhu mevliyâhu ba'du يَاَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ve عَنِ الْمُنْكَرِ İnanan erkeklerle inanan kadınlar birbirlerinin velisidirler, dostudurlar, sahibidirler, yardımcısıdırlar. Birbirlerine iyiliği emrederler, kötülükten nehyederler. Ayet-i kerimesini ele alarak buyuruyor ki, bir Müslüman kudreti var ise, gücü varsa, maddi imkanı varsa, sıhhati var ise ne yapacak? Bulunduğu mahalden çıkacak, yani bulunduğu mıntıkadan, yaşadığı muhitten, çevreden çıkacak. Dünyanın ucuna kadar İslam'ı tebliğ edecektir Gezecek Karya karya Kasaba köy vilayet demeden Bütün dünyaya dini ulaştıracak Sahabe-i İkram Rıdvanullahi Ceala Aleyh Mecme'in 120 Binden fazla Veya 114 bin Kadar diyelim Bunlardan Mekke-i Mükerreme'de 2-3 tane sayılı İbn-i Ömer radıyallahu var İşte Hatice anamız var Esma validemiz var Daha öbürlerinin pek ismini tespit edemiyoruz Çok az Medine-i Münevvere'de 10 bin kadar Sahabe-i Kiram Medfundur Cennetül Bekı'de 100 bin sahabe Dünyaya dağılmış Dünyanın her tarafına dağılmış Kıbrıs'ta bile var Adalara kadar Gelmişler he, Kıbrıs'ta kadar Oralarda şehit düşmüşler, efendim dünyanın her buhar alara kadar, buhar alara kadar gitmişler, Hindistanlara kadar gitmişler. Allah'ın peygamberleri ve sahabileri bütün dünyaya bu dinimi, bu İslam'ı davete çıkmışlar. Evlerini, ocaklarını, çoluklarını, çocuklarını, mağazalarını, dükkanlarını terk etmişler. Bizim bir tanemiz namaza cemaate gelmiyoruz dükkanı bırakıp da Biz sohbete gelmiyoruz maçı bırakıp da Bizim kadar gevşek adam olursa bu dinimiz İslam da bu hale gelir Bugün bu millet hala İngiliz oyununun topun peşinden kalkıp da camide cennet satılsa almaya gelmiyor ve sohbetle maç takışta ne diyor sohbet her hafta var diyor bu maç kaçırılmaz diyor Sof e, halbuki belki bir daha haftaya kadar yaşamayacak bu dinleyeceği son sohbettir ölüm kapısındadır onu düşünmüyor Allah'a ne yüzle gidecek herif de yemeği görünce diyor ki namazın kazası olur yemeğin kazası olmaz namazı bırakıyor yemeği yumuluyor Hacca gitmiyor. 20 sene, 30 sene geciktiriyor. Bak zengin olup da kaç yaşına gelmiş hala hacca gitmemişler var. Dükkanı kime bırakacağım düşünüyorum. Allah'ın en büyük farzlarından, İslam şartlarından biri. Bizim bu gevşekliğimiz nedir ya? Hac farzı. Bakın adamlar öyle bir düzen kurmuşlar, öyle bir teşkilat kurmuşlar. Diyor ki bütün diyor Yehovalara kayıttığına kadar memur var ise Bu memurların hepsinin maaşından Aylık şu kadar para kesilir diyor Görüyor musun? Adam bir dine girmiş Kendi maaşından her ay kestiriyor Bizim Müslümanlar kim maaşından her ay bir şey Allah'ın yoluna ayırıyor Her ay Garanti kesilecek Ayda bilmem kaç saat diyor bu yolu diyor kendi batıl davalarını duyurmak için kapı kapı geziyor ağ olsun paça olsun tenezzül ediyor ben şuyum ben buyum ben kapılarda dolaşamam ben onu bunu çağıramam demiyor sizin birinize bu kadar yalvardığımız halde daha bir adamın kapısına gidip de şurada sohbet var gel getirin dedik de bir şey tutturamadı Allah için hanginiz Tanımadığınız bir insanın kapısına gittiniz, tanıdığınıza bile gitmiyorsunuz. Tanımadığınız bir insanın kapısını, şu Hizmit'e 10 senedir geliyorum, boğazlarım aşındı yalvarıyorum, sen para mı istiyorum? Bir kişiyi de çağırın siz getirin diyorum. Ulan Almanya'nın evi, evinde köşesinde, Müslüman ailenin kapısını çalıp da, 3 tane kız geliyor, 3 tane broşürü bedava veriyor, efendim dinine davet ediyor, utanmıyor, sıkılmıyor, Japonya'nın bilmem neresinde Filipinler'de dünyadaki 200 devlete yayılmış dağılmış en ucra köşede bahçede bahçıvanı bulup yakalayıp da dinini tebliğ ediyor hanginiz bir eve gidip bir kapı çaldınız Allah için para istemiyoruz pul istemiyoruz dine davet ediyoruz gelin iki ayet dinleyelim kardeşim dediniz mi tanımadığınız bir kapı çaldınız mı Allah için efendim ben utangaçım ben sıkılganım İçer kapısını çalarım kim olduğunu bilemem Ondan o kapıdan kovarlar beni Nuh Aleyhisselam'ı kovmadılar mı? He? Nuh Aleyhisselam geliyordu kapılara Vuruyordu Kapıdan, içeriden adam bağırır, Men alel bab Kim var kapının üstünde? Yani kim o diyor Türkçe çi şey. Nuh Aleyhisselam ne diyor? Enenur. Kul la ilahe illallah tufleh Ben Nuh nebiyim. Senden bir şey istemeye gelmedim. Allah'tan başka ilah yoktur de. La ilahe illallah söyle felaha ereceksin. Senin kurtuluşun için senin ayağına geldim. Bana bir şey yok. Sen kurtul." diyor. Kimisi kapıdan kovuyor. "Ne bu gece yarısı beni rahatsız ediyorsun? Gündüz ortası geliyorsun." Bazı kere birkaçı birleşiyor, toplaşıyor Dışarı çıkıyorlar Nuh Aleyhisselam'a girişiyorlar Diyorlar sen devamlı bizi rahatsız ediyorsun Hee hakikaten de mübarek bıkmak tükenmek bilme 950 sene He? 950 sene kapı kapı gezmiştir Nuh Aleyhisselam Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor İnandığımız kitabımız haber veriyor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 sadakallahu'na azim yemin ederim ki allah Teala buyuruyor elbette muhakkak biz Nuh Aleyhisselam'ı ümmetine kavmine yolladık onların arasında bin sene durdu eyleşti 50'si hariç diyor elli çıkınca ne kalıyor? 950 kalıyor Nuh Aleyhisselam 1250 sene yaşamıştır 950'si kafir millete vaaz ve ile geçmiştir tufandan sonra da yaşadı çok Sonunda zalim oldukları halde, kafir oldukları halde tufan onları yakaladı, inanmayanları aldı gitti. Kaç kişi inandırabildi ya? Bir rivayet sekiz kişi, bir rivayet seksen kişi. 950 sene. E bu ümmet öyle mi? Bu ümmette cevher var. İki sohbet yapıyorsun, iki kişiyi davet yapıyorsun, biri tutuyor. Bazı kere en ummadığın adam da tevbe ediyor, dönüyor. Yani bu milletten ümit kesilmez Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 senede he? 120 bin sahabe yetiştirmiş Bütün dünyaya dini neşretmişler 23 senede Nuh aleyhisselam 950 senede 8 kişiyi inandırabilmiş Yarın ahirete öyle bir peygamber gelecek 3 tane ümmeti olacak Öyle peygamber gelecek iki tane ümmeti olacak Rasulullah Efendimiz buyuruyor Öyle peygamber gelecek bir ümmetle öylesi var ki kimse inandıramadan gelecek E Allah onlara sormayacak niye inandıramadınız çünkü onlar vazifesini yaptılar. İnanmayanlara soracak siz niye inanmadınız Biz vazifemizi yapıyor muyuz arkadaşlar? Kimsenin kapısına gidemezmiş beyefendi Büyük adammış o e, Oğlemeni ben tüccar adamım, esnaf adamım, şuyum buyum. Ben bu zamana kadar kimsenin kapısına gitmedim. Eğer sen parasız kalsaydın, aç açık kalsaydın, kapı kapı gezerde dilenirdin, hiç utanmazdın sen. Ama sen Allah için gezmezsin. Din için gitmezsin. Kimseyi davet etmezsin, rica etmezsin. Minnet mudana ve tenezzülde bulunmazsın, değil mi? Vallahlı bir icare. Kendime diyor Niye gitmeyelim, Muhammed Mustafa'dan üstün mü olduk sallallahu teala aleyhi ve sellem? Ne yaptı? Firavun, Musa ve Harun aleyhime ve sallatu üstün müsün? Ülülazim azim peygamberler, Firavun'un kapısında sabahladılar onu davet etmek için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cehil'in kapısına gitti 120 kere inandırmak için, 120 kere, niye? Ebu Cehil diyemesin ki bana adam yollamadın ya Rabbi ben duymadım bir haber diye gitti ne kadar kibir var bizde ne kadar enaniyet gurur var bizde Allah'ın dinini davet etmiyoruz yanımızda adam duruyor da kendimiz namaz kılıyoruz da namaz kıl demiyoruz adama be bu kibirdendir bugün tefsirin beşinci cildini yazıyoruz Ruhul Furkan tefsirimizin dördüncüsü çıktı ya biz gitmeden ömrüğe çıkarttık. Beşinci cildini yazıyor, yazdırıyorum. Bak orada şu ahitin tepsinin de Estağfirullah. İzzetten <Sessizlik> <Sessizlik> ibu kafay Ramatun huna nukafir, nukafir agum şey. ''Size yasak ettiklerimin günahların büyükleri var, küçükleri var, kebair var, sagair var...'' ''Eğer büyük günahlardan sakınırsanız, küçüklerini de zaten ben silerim, sizi cennetime koyarım Allah.'' buyuruyor. Yani büyüklerden hiç olmasa kaçır. Zaten kıldığınız beş vakit namaz, cuma cuma arasını, tuttuğunuz ramazan ramazan arasını, haç hac arasını, umre-umre arasını ne yapar? Resulullah Efendimiz buyuruyor. Esalavatul es 5 ve Cuma ile Cuma a. ve Ramazan ile Ramazan ve Hac ile Hac Umre ile Umre kefaratım ma beynehunna Müslim rivat ediyor hadis-i şerifi sağlam bir kaynakla 5 vakit namaz kendi aralarını bak şimdi akşamı kıldık yatsıya kadar ne günah etse insan yatsıyı kılmakla dökülüyor yatsıyı kıldık sabaha kadar ne günah etse insan anlatıyoruz size devamlı Namaza kalkıldığında Mevla meleklerine emrediyor? Ey meleklerim kullarımın günah yüklerini sırtlarından indirin de benim huzurumda hafif kalsınlar Kuş gibi kalıyoruz namazda günahsız Namaz bitince melekler soruyor Ya Rabbi bu günahları yükletelim mi tekrar bunların sırtına Diyorlar ki Mevla hala buyuruyor ki onlara Benim şanıma yakışır mı o kullarımı hafifleteyim sonra tekrar yükleteyim mahvedin o günahları eritin 5 vakit namaz böylecedir Cuma kıldın bir daha Cuma Bu Cuma arasını siler Geçen Ramazan bu Ramazan arasını silmedi. Bak bu Ramazan bitti önce ramazan şerif Şerif'e kadar olacak bir senelik temizlik Adam 30 sene evvel hacca gitse 30 sene sonra bir haç yapsa ikisinin arasını siler 50 sene evvel bir ömre yapsa 50 sene sonra bir ömre yapsa iki ömre arasını siler Böyle temizlikler var hadis-i şerifler haberler sahiptir Ama bunlar hangi günahlar hakkındadır? Küçük günahlar hakkındadır Çünkü ne diyor? Kayıt koyuyor Büyüklerden sakınırsa Büyük günahlardan kaçınmak şartıyla diyor Büyük günahlar kaç tanedir? Başlıca tabi Resulullah bu İçtenibusseb'al-mubiqat İnsanı helak eden ocağını batıran en büyük yedi günahtan sakının Hadis-i şerifinde buyuruluyor, Buhari şerifte de var Bu yedi günah tabi Allah'a ortak koşmak, haksız yere adam öldürmek, zina etmek, namusluk anlara iftira etmek, büyü yapmak, harpten kaçmak, ana babaya esyan etmek faiz yemek, yetim malı yemek sayılıyor gerçi bu bir hadiste yedi geçiyor bir hadiste dokuz geçiyor i̇bn Abbas'a soruluyor diyor yetmişe yediden daha yakındır bir vaat yedi yüze kadar çıkar diyor kebair günahlar hakkında musannefat ciltler dolusu kitaplar telif ve tasnif edilmiştir bu ayetin tefsirinde zannediyorum Nisa suresinin 31. birinci ayeti olacak bu ben pek rakam bilmiyorum tabi ezberden ayetleri okuyorum da bakılsa hemen bulunur bu aad Kerim'in tefsirinde kebair günahlarının misallerini sayıyoruz, madde madde. Bir tarafta 20 madde saydık, bir tarafta 7 madde, bir tarafta 9 madde rivayetleri topluyoruz da. Bugün İbni Kesir tefsirinden bakıyorum, tefsirde sayıyor, birçok şeyleri sayıyor. Hatta İbni, Enes İbn Malik buyuruyor ki, siz öyle işler yapıyorsunuz ki sahabe olmayanlara, tabi'ine söylüyor. Yani Enes İbn Malik, Resulullah'ın zamanına yetişmiş kıymetli, kuvvetli bir sahabe. Kendisinden sonra gelen tabi'in, sahabeyi görenler Onlara diyor ki اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ الْيَوْمَ اَعْمَالًا هِيَ ف۪ي اَعْيُنِكُمْ اَدَقُّ مِنَ الشَّعِ Siz bugün öyle işler yapıyorsunuz ki Gözünüze kıldan ince geliyor Hiç günah bile görmüyorsunuz Bunlardan ne çıkar diyorsunuz اِنْ كُنَّا نَعُدُّهَا ف۪ي اَحْدِ رَسُولِ اللّٰهِ مِنَ Biz bu sizin yaptığınız hiç itibar etmediğiniz efendim günah saymadığınız işleri peygamber efendimizin zamanında en büyük günah sayardık Siz diyor bunu günah da saymıyorsunuz böyle işler yapıyorsunuz Hele şimdiyi görseler bu zamandaki milletin yaptıklarını bil bilseler ne diyeceklerdi onu bilmiyor Burada sayarken kebairi ne söylüyor tefsir erkül emri bil ma'ruf ve nehy ani'l münkeri ma'al ne demek istiyor bir insan iyiliği emretmeye kötülükten nehyetmeye mesela namaz kılmayana namaz kıl demeye oruç tutmayana oruç farzdır tutmalısın demeye hacca gitmeyene bak hac farz olmuş sana ne zamandır geciktiriyorsun ölsen yahudi Hristiyan gibi Allah'a havazı ölürsün tehlike edersin demeye veyahut zina edene içki içine kumar oynayana bak bunlar haramdır ateştir ölüm var ahiret var yapma etme gitme demeye gücü var iken elinden gelirken dili dönerken bu imkana sahip iken bu vazifeleri yapmaması en büyük günahlardandır yani kebairden addeliyor tefsir bunu bugün biz düşündüm. Kebair yani en büyük günahlardan kurtulmuş değiliz İçki içmek ne demektir? Ağzınıza bir damla içki koyar mısınız? He? Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? sallallahu teala aleyhi ve sellem? Ağzına bir damla içki koyana Allah-u Teala'nın cehennemde yananların irin ve kusmuklarını tattırması hak olur He ne hadislerimler var. Mesanesinde, böbreğinde, idrar torbasında zerre kadar içki olarak ölene cennet haram olur. İçki içip 40 gün içinde ölse cahiliyet ölümüyle ölmüş olur ve 40 gün namazı ibadeti kabul olmaz. Zina eder misiniz? Allah muhafaza etsin. Kebairin en büyüklerinden. Faiz yer misiniz? mısınız? Ekberul kebair. Günahların en büyüğü, ananla zina etmek gibi, He. hangisini sayalım, biraz faiz işine çoğunuz müptelasınız, krediydi bilmem neydi bu gibi ayaklara düşüyorsunuz, faiz Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi ahir zamanda bütün ümmetin faizi yiyecek, dediler ya Resulullah hiç yemeyen kalmaz mı buyurdu Bemenm yakula sabahu min gubari yemiyene de dumanı vuracak. O zamandayız. Yani çark faizlen döndüğü için hepimizi dumanı sarmış. Allah'ım bu çarkı İslami bir düzene tebdil eylesin. malık <gülüyor> Balık baştan kokmuş. İslam'a dönerse, bu çark düzelirse tabi hepimiz kurtulacağız. Hadi dav. Ama gücümüz varken, elimizden gelirken de harama faize bile bile de bulaşmayacağız tabii. Kendimizi korumaya çalışacağız. Şimdi kardeşim Namaz kılmayan bir adama Oruç tutmayan bir adama Hacca gitmemiş bir adama Zekat vermeyen bir adama Yani Allah'ın emirlerini terk edenlere Türkçe İç, içen, kumar oynayan, zinaden, faiz yiyen Adamlara Sizin etrafınızda böyle adamlar var mı? He? Beyoğlunda hiç şeytan yok değil mi böyle? Hadi Cemal Efendi yapardı Kaynıyor yani sizin etrafınızda hiç böyle adam yok değil mi? Kaynıyor ya Peki siz bunlara iyiliği emredip kötülükten nehyediyor musunuz? E ben dişte, işte ben hoca değilim ayet hadiste bilmiyorum bir şey soracak bana cevap da verir ne soracak sana sen namaz farzdır diyeceksin ha bunun sorusu mu olur? peş vakit namaz farzdır sorarsa sana bilmediğim bir fetva dersin hocaya soralım ben hoca değilim ben bildiğimi hocasıyım bildiğimin alimiyim bilmediğimin talibiyim sorarım öğrenirim böyle diyeceksin ondan sonra Şimdi, bilmiyorsan, ayet, hadis okuyamıyorsan, şurada bir meclis kuruluyor, bu kadar ayet, hadis her sohbette geçiyor, neler duyuruluyor. Hatta öyle bir insan geliyor ki kendini Müslüman sanıyor, halbuki bir dinlediği vakit kendini kafir olduğunu anlıyor. Bak mesela bana adam geldi, cemaattan ben senelerdir bu, konuşuyorum cemaattan öğleleri geldi adam bana diyor ki Hoca efendi ben yeni müslüman oldum ben de zannediyorum akop muydu e efendim neydi de bu yeni müslüman oldu falan? adın neydi Mehmet idi Ya e niye yeni müslüman oldun sen zaten müslümandın yok ya dedi ben şeriat düşmanıydım diyor iki haftadır sohbete geldim şerahatçı oldum e, Şeriat düşmanı oldun mu ne olursun Şeriat nedir eşittir şerahat islam ben şimdi Ömreden döndüm. 3 gün kalmadım. O arada beni buldular. Dediler ki hoca gel ifade vereceksin. Ne oldu? Dosyan var. Zaten bitmedi bu İzmit'in dosyaları. Bu İzmit başıma çok çorap batıyor benim. He? Memnunuz ama. Ha ne yapalım? Allah razı olsun. Demek İzmit'in milleti uyanıp dinliyor. Öbür taraflardakiler uy uyuyor mu, ne yapıyorsa? Ya adam aleyhimize şikayet etse demek o da lafımızdan tesirlenmiş demektir. Tesirlenmese hepten uyuyordur. O boşver onu. O hiç adam değil. 3 gün kaldık ifade verdik. Neymiş efendim? Ben demişim ki şeriat İslam'dır. Burada demişim ha. Yine de diyorum ha. Ben de doğru mu demişim? Doğru. Ya siz de verin fetvayı da beraber suçlu olalım da bir ben mi suçlu olacağım? Doğru bak şahit olsunlar herkes ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْاَمْرِ فَتَّبِعَ ya bu ayeti Kur'an'dan kaldırsınlar he? Câsiye Suresinin bu ayetini Kur'an'dan kaldırsınlar likullin جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ هَجَا bu ayeti Kur'an'dan kaldırsınlar ya da bilmedikleri davada konuşmasınlar biz doktorluktan, mühendislikten, mimarlıktan bahsetmiyoruz biz Kuran'ı biliyoruz da konuşuyoruz onlar da ne biliyorlarsa onu konuşsunlar bilmediği konuda konuşmasınlar kendileri de Müslümanız geçiniyor ya da demiyorlar şeriat nedir? eşittir İslam'dır doğru demişim değil mi? bunun üzerine efendim işte 163 e benim 163'e sokulacakmış da 163 kaldırılmış da 200 bilmem kaçacak ulan nere sokarsan so konu işte. Kur'an böyle söylüyor. Ondan sonra ona sokamamışlar. Bundan çıkaramamışlar. Bir torbaya dolduramamışlar. Bilir kişiye vermişler. 3-4 tane profesöre vermişler. inceliyorlar benim bağzımı. Bu profesörlerden de insaflı adamlar çıkmışlar ha. İnsaflı adamlar çıkmışlar. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum kendilerine. Onların raporunu okuyorlar bana şimdi. Rapor şöyle verilmiş. Hoca diyor, ayet ve hadislerden konuşmuş, kafadan bir yorum yapmamış. Doğru diyor. Ben hep ayet ve hadis konuşurum. Hiç kafadan hikaye atmam. Ne konuşuyorsam kaynağını gösterebilirim. Bak, şimdi rahat İslamla eşittir dediğim zaman da ayetler okutursa iki tane. İsteyene Kurandan gösteririm. E dolayısıyla. Yani o bilir kişi demek istiyor ki suçlu varsa Kur'an ve Sünneti yakalayın yani hocaya bir şey yapamazsınız demek istemiş bilir kişi doğru cevap belki. Ondan sonra bir taraftan tutturamamışlar. He? En sonunda ne karar altına da diyor ki bundan çıksa çıksa ne çıkar diyor bu adam suçlu olmaz diyor çünkü diyor kendi bir şey konuşmamış Kur'an böyle söylüyor demiş diyor ancak diyor Diyanete bağlı din görevlisi ise işinden diyor sürgün edilmesi lazımdı diyor. Din görevli çünkü maaş alırsa diyor hem maaş yiyecek hem de şeriatçı olacak diyor. Olmaz diyor. Ama Diyanete bağlı değilse diyor bir şey gerekmez diyor. İstediği gibi konuşuyor. Ben zaten dedim bir yere bağlı değilim. Müstakil az seyyar yeryüzü merkez vaizi olduğum için efendim zaten vaaz da yapmıyorum. Konferans veriyorum değil mi? Kürsüye çıkıyor muyuz? Vaz değil bu canım burada vakfın kültürel hizmetleridir Mehmet Ali Paşa Vakfı ne yapıyor kültürel hizmetler programlar hazırlıyor bizi de konferansçı davet ediyor ben de konuşuyorum öyle mi evet. ee, ne lazım gelir ne acayip işler ya böyle şey duydunuz mu siz aha duyun ha ne memlekette yaşıyorsunuz öğrenin ya bu ne demektir biz ne haldeyiz ya Almanya'da da konuştum bu lafları çok ben Türkiye'de ne konuşursam dedim her tarafta aynı lafı konuşurum ben bir yerde başka bir yerde başka konuşacak halim yok Türkiye'nin camilerinde dursanız kapılarında cuma namazlarından cumacı bayramcı çok vardır Türkiye'de 5 vakit kılan az 5 vakit kılanların da çoğu bozuktur tabi Sabah namazına gelen adam var şeriatın inkar ediyor ya. Ulan ne uyu, uyanıyorsun o saatte bari be Yazıktır yat aşağı boşuna cık, Üşüyorsun Yoruluyorsun ne geliyorsun ya Andan sonra Adam Kapıda dursanız Şu millete soru sorsanız Efendim müslüman mısın değil misin Cuma'dan bayramdan çıkan adamlara müslüman mısın sorusunu sorsan nasıl bakarsan Ulan kiliseden mi çıkıyoruz da gavur mu olacağım ne biçim konuşuyorsun be bir de dayak yersin ha? Ertesi hafta dursan da şerahatçı mısın desem bunlara? Bu milletin çoğu ne der çıkarken? Ben gerici yobaz değilim der. Çünkü daha bilmiyor ki adam şeriat eşittir İslam eşittir Millet eşittir Namus eşittir Din. Bak yugatta gidin bakın fıkıhlarda Mültekanın şeri efendim damat diyoruz ona Mecmuaül Enhur. Orada ben gördüm ne diyor? Din Millet Namus Şeriat he? hepsi aynı lafız manaları bir lafızları muhtelif mesela Türkçe'de biz e, değişik anlıyoruz mesela namusu din manasında anlamıyoruz aslında namus da din manasına geliyor biz ırz manasında anlıyoruz onu halbuki lügatta din manasına geliyor çünkü Arapça bir kelimedir kökeni Türkçe değildir millet mesela Arapça'da din manasına geliyor biz Türkçe'de ırk anlıyoruz onu halbuki ırkla ile alakası yok Millete İbrahim <mülüyor> Henife Allah-u Teala ne buyurur? E, efendimiz'e vahyettik İbrahim aleyhisselamun milletine uy. Estağidu billah. Thümme evhayna ileyke en ittabih millete İbrahim hanifa. Ve ma min minel mushrikiin. Habibim sana vahiyettik ki... Bütün batılları terk edip hakka dönen putların kafasını kırıp da baltayla putları efendim, kırıp geçirip de büyük putun kafasına baltayı efendim, yerleştiren İbrahim'in dinine uy. O müşriklerden değildi bana ortak koşmadı. E biz hangi millet şimdi mezara insen münker nekir gelecekler ne diyecekler? Hangi millettensin sen desen Türk milletindenim yersin sopayı Ulan sana Türk müsün Kürt müsün sormuyoruz Hangi dindensin Milleti İbrahim'denim dersen Yakayı kurtarırsın Ama sen şu ırktanım bu soydanım dersen Sopayı yersin çünkü sana soyun sopun sorulsaydı Nüfus kağıdını da kefene koyarlardı Hiç zahmet çekmeden şekerini okurlardı ya. Melekler senin nüfusundan mı uğraşacak Hangi millettensin Hangi dindensin soruyor sana da Şeriat yol demek. Tarikat yol demek. He, din, namut, millet. Ama değişik itibarlarla manalar, lügatlar buna geliyor. Din itaat edilmesi itibariyle deniyor. Millet e, şeriatın maddeleri, ayetleri yazılmak itibarı, İmlal kelimesi yazıdan geliyor lügatta. Efendim, hepsinin kökeni değişiyor. Şeriat yol demek. Allah'ın yolu olması itibariyle deniyor. Bunun başka manası yok ki. He kardeşlerim. Maalesef hala dinimizin ne olduğunu öğrenememizin dinimizin ismini bilmiyoruz dinimizin ismini bilmiyoruz İslam diye bir tek İslam'ı biliyoruz daha kaç tane ismi var Sortalar bilmiyoruz dinimizin ismini bize söylüyorlar da reddediyoruz inkar ediyoruz dinimizin ismini şeriat bizim İslam dinimizin ismi başkası değil gayrısı değil ta kendisi Nasıl Müslüman oluyor şerahatı inkar edecek, itiraz edecek, nasıl Müslüman olacak? Ben bunu dediğim zaman da adam beni suçlu yapmaya çalışıyor Allah Allah Efendiler Böyle bir zamanda, böyle bir ortamda yaşıyor Ona göre Bu millet ne bataklıktadır anlayalım Musalladan cenazesi kalkanların çoğu imanlı mı gidiyor zannediyorsunuz? He? şu memlekette Müslüman mezarlığına gömülenler, kıbleye doğru döndürülenler, he, aynı hal üzere mi kalıyorlar zannediyorsunuz? Acımıyor muyuz bu millete? Bir kişiye şeriatın İslam olduğunu duyurtsak da, onun da imanını kurtarsak niye demiyoruz? He? Yoksa kafir ölecek? Şakası mı var? رُبَّتَالٍ لِلْقُرْآنِ Kuran يَلْعَنُهُ Nice Kur'an okuyanlara Kur'an-ı Kerim lanet ediyor buyurdu Rasûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem Niçün? Ne diyor? Tefsirin birinci cildinde yazmışız başında bakın okuyun ne yazıyor? Bir kul Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi açar okurken O surenin içerisindeki bütün helallara haramlara kanunlara nizamlara emirlere yasaklara kayıtsız şartsız Şeksiz şüphesiz inanırsa O sureyi bitirinceye kadar O sure kendisine dua eder Ama O surenin içindeki şeriatın Hükümlerini kabul etmez Vele bir tanesine itirazı Hatta şüphe bile etse kalbinden Bu zamanda da 20. asılda da bu olur muydu diye O sure ona lanet eder Okuma beni Allah belanı versin diye O hala okuyor ha, Sağırın hasta ziyareti Sağır Ali hastayı ziyarete gitti. Hasta bunalmış, tarlanmış. Biliyorsunuz hastaların yanında çok oturmak iyi değil. Hasta ziyaretinde kısa oturup kalkmak sünnet. Niçin? Hasta ah edecek, ih edecek senin yanında rahat edemez. Onun için kısa oturup kalkacaksın. Ama erif oturuyor. Hasta da diyor buna ki ya seni kim gönderdi? Yani nereden geldin diyor buna? Bu da sağır duymaz, yakıştırır. Düşünüyor ki bu diyor bana ki Seni gönderen sağ olsun Diyor bana zannediyor Daha beter oturuyor Herif hepten darlanıyor Ya, ya git kalk git başımdan diyor O hala aman biraz daha otur diyor zannediyor işte bunlar da öyle Hoca Kuran hatim yaptım duasını yap diyor Halbuki Kuran ona lanet ettik haberiyor yok helala inanmıyor harama inanmıyor Böyle adamlar var Hem çok Bol miktarda Kemmin sayimin leys min siyami illa el juu'u vel ataş. nice oruç tutanların akşama kadar aç susuz duranların yanlarına oruçlarından bir cevap kalmıyor ancak açlıkları çektikleri zahmetleri çıkar kalıyor ve kemmin qayimin leys min kıyami illa'sahar nice sabaha kadar Teheccüd namazında dikilen ayakta kılanların yanlarına uykusuzlukları kâr kalıyor, yoktur Allah-u Teala bir kulu sabaha kadar teheccüd kılar da, akşama kadar oruç tutar da onu mahrum eder mi? Etmez! Bu ne demektir? Şeraata inanmıyor, helala harama inanmıyor demektir. Hiç mümin olanın ecrini zayi eder mi? Adam inanmıyor, ondan sonra namaz kılıyor, secdelerde kafasını koparıyor. Ne olacak? Hacca gidiyor, Mekke'ye gidiyor, tekkeye gidiyor Öyle diyorum Bunlar Mekke'ye gitmekle hacı olursa Eşek de tekkeye su çekmekle mürid olur Ama 40 sene eşek tekkeye su çekse Aynı uzun kulaklı devam ettiği gibi Bunlar da 40 kere hacca gitse Aynı zındık, aynı gavur dönüyor Hatta tefsirde gördüm diyor ki bir deve ruhul beyanda geçiyor fırıncının biri devenin kemiklerini fırına sürüyor ateşi tutuşturmak odun yerine kemik atmış fırına da yansın diye kemikler dışarı fırlıyor bunun suratına hala anlamıyor sersem herif yine kemikleri fırına sürmeye uğraşıyor kemikler yine vuruyor dışarı bu sefer Hatif'ten nida ediliyor kendisine manevi bir seslenici tarafından duyuruluyor ki Mevla tarafından geliyor bu Bu deve Üzerinde yedi kere hat yapılmış mübarek bir hayvandır Sen bunun kemiklerini nasıl ateşe yakacaksın Yani bir deve bile Mekke'ye, Arafat'a, Mine'ye, Müzdelife'ye gitmekle Bereketini alıyor da Bir deve bile Mübarek oluyor kemiği ateşe yanmıyor da Bunlar Yetmiş de gitseler İmansız olduktan sonra, şeriatın bir meselesini inkar ettikten sonra hacı olamıyor. Ve cehennemden ebedi çıkamıyor. Yanıyor. Hayvan nasibini alıyor. Bunlar alamıyor. Eshab-ı Kehf'in köpeği Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor o köpeği. Kef Suresi'nde "Kıtmir ve tamimum kelbüm." 8.cileri köpekleridir Allah buyuruyor. Altı delikanlı çıktılar deklanusun şerinden kaçarken rastladılar bir çobana köpeği de vardı yanına çoban da takıldı bunlara inandı bunlara mağaraya sığınma etti yedi sekizincileri köpekleri köpek takıldı peşlerine dediler ki bak biz kaçıyoruz tek yanus yakalarsa bizi öldürecek biz imanımızı kaçırıyoruz, dinimizi puta tapmayalım diye, ateşe düşmeyelim diye kaçıyoruz Bu köpek hayvandır, laftan anlamaz, kapıda hav hav bağıracak Biz kendimizi gizlemeye çıktık, bu bizi duyuracak, ele verecek Bunu kovalım, tepedelim, kışt, Köpek dile geliyor Seni konuşturan Allah köpeği de konuşturur, köpeğin dili benden uzun, niye konuşmasın? Köpeğin dili mi yok? O kendi dilinden konuşuyor da ben kendim mesela şimdi bir İngiliz iki saat konuşsa ben bir şey anlamam ondan yani köpek konuşsa anlar mıyım işte anlamam yani herkesin dili başkadır da lugatı değişiktir ama benim dilimden İngiliz Türkçe öğrenip konuşunca anlamıyor muyum e köpeği işte benim dilimden konuşturabilir Allah Allah bunda anlamayacak ne var kurt konuştu Resulullah Efendimiz de sırtlan konuştu ceylan konuştu deve konuştu de, mucizatta geçiyor hadis-i şerifler vardır bir şey haberiniz yok mu sizin Mevla'nın kudretine göre bunlar nedir köpek ne diyor ben Allah'ın dostlarını seviyorum diyor beni niye uzaklaştırıyorsun bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu mübarek köpek cennete giriyor bu köpek biz adam olduk da cehennemi boyladık değil mi yani insanlığın ne hüneri vardır profesör olsan ne olur Başbegil olsan ne olur şerata sünnete inanıp da cennete girmedikten sonra köpek cennete girecek de sen cehenneme gittikten sonra adam mısın be He? Hey gidi arkadaşlar. Mevlana cami Nefehatün İsticikle diyor. Üstadımızdan defaatla dinlemişiz. Bir kedi bir tekke de bu mübarek hayvan miyavlıyor. Ne kadar her gün gelecek misafir sayısınca. Mesela kazan kaynatıyorlar. Tekkede ki gelecek misafirlere, müritlere yemek, çorba pişiyor kaç kere miyavladı 3 üç kere 3 misafir gelecek o kadar yemek yapıyorlar hakikaten geliyor. şaşmaz çünkü biliyorsunuz hayvanların bir altıncı duyusu fazla çalışıyor tam manen de verilebilir bu duygu gerçi mesela bir köpeğin aldığı kokuyu bir insan alamaz değil mi bazı hayvanların sezileri vardır şimdi miyavlıyor 6 defa 7 defa 10 defa o kadar yemek yapıyorlar gelende o kadar ha bir fazla bir eksik olmuyor senelerce denenmiş bir sabah kalkıyorlar işte kedi miyav miyav miyav akşama kadar dediler bu da sapıttı ya bu kadar miyavlama ne tencereye der ne tekkeye der bu kim gelecek ordu mu gelecek bu kedi ne yapıyor anlatamayınca derdini attı kendini kazana kaynayan kazanda intihar etti ulan dediler bu hayvana ne oldu böyle de bir kazan yemeği de murdar etti şimdi yemeği tabi mecbur dökecekler o yenecek hali yok Dökerler bakarlar kazanın dibinde gebermiş yılan yatıyor Kazana yılan girmiş kedi gördü onu bu millet görmedi onu kaynarken yapraklar başın Zehirlendi yemek yiyecek bütün müritler dervişler ölecek diye Hayvan diyor onlara yemeyin bunu anlatamayınca kendini kurban ediyor feda ediyor Bir kedi Allah'a zikredenlere kendini kurban ediyor bir hayvan diyorsun Hiç şerata inanmayan gavurdan bu hayvanlar kıyas edilir mi hayvana benzetilmez Bunlar yani hayvan Mekke'den tekkeden nasibini alır da bunlar alamaz diyor Alamaz imanı yoktur Allah muhafaza etsin mahrum etmesin ya nice mahrum olanlar var Ben nicelerini gördüm Mekke'de Haç yaptı ömre yaptı ihram giydi hacellesi de yüz sürdü Kabe'nin kapısını açtılar adamı içeri soktular ben de bakıyorum Türkiye'nin ileri gelen kellelerinden Ulan dedim Ahmet Kendi kendime Bu kadar senedir Hacı Hoca geçiniyorsun da bir kere kaben içine giremedin Beğenmediğin gavur dediğin adam da Kabe'nin içine de girdi Kendi kendime dedim daha ben de şaşırttım dedim ki bu nasıl böyle oldu ya Ama Bir de geldi Türkiye'ye ne dedi 1400 sene geriye dönülemez Vay anasını dedim ulan bunlar aynı gavur iş dönmediler meğer ya 1400 sene geride ne vardı kardeşlerim soruyorum bu söz çok konuşuluyor bunun manasını soruyorum 1400 sene geride Muhammed Mustafa yok muydu asrı saadet yok muydu asrı saadet adı üstünde asrı saadet asır 100 seneye deniyor saadet mutluluk asrı deniyor. Hayrul kuruni qarni, thumma allazina yalunuhum thumma allazina yalunuhum. Hadis şerifte Buhari şerifte asırların en hayırlısı. Dünya kuruldu kurulalı her 100 seneye bir asır dendi. Bu asırların en kıymetlisi benim yaşadığım asırdır buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra onları takip edenler tabi'in devri, sahabeyi görenler. Ondan sonra tebe tabiinin devri, görenleri görenler. Yani asırlar ilerledikçe bak biz 15. asrın içinde şu anda bulunuyoruz. 1415. Evet, ne kadar geri kalmışız düşünün. 14 tane asır sünmesinme geri kalıyoruz. Biz o asra dönsek istemez miyiz? kainatın efendisinin yaşadığı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Hazreti Kur'an'ın İslam medeniyetinin hakim olduğu ve cahiliyet devrinin cahiliyet adetlerinin kaldırıldığı insanların diri diri kız çocuklarını gömdükleri birbirinin kanını emdikleri kan davalarını sürdürdükleri vahşetin son bulduğu bütün karanlıkların nura gark olduğu bir devreye döneme dönemeyiz diyen ne olur? He? Hem nasıl? Stalin gibi gavur olur derdi bizim rahmetli Göktaş o da öldü gitti. Stalin gibi gavur olur. Yani niye diyoruz onu biliyor musun? Adı Ahmet'tir, adı Mehmet'tir diye Müslümandır zannetmeyin. Böyle diyen gavur olur. 1400 sene geriye dönlen. Ne demek dönlemez? Dönlemez tabii Mümkün yok ama keşke dönebilecek. Ama o devrede inen Kur'an, 1400 sene evvel inen Kur'an, 1400 sene evvel Muhammed Mustafa'nın getirdiği şeriat ve sünnet bu zamanda hakim olamaz mı? Olur. Olur işte. Takvimi geri tarihi geri çeviremeyiz ama o kıymetli asır neyle şeref buldu? Kur'an ve sünnetle. O Kur'an ve sünnet kıyamete kadar baki'dir. Bu anda da geçerlidir ve yürürlüktedir. Kamak'in şer'uhu fi kulli vaktin ila yawmil kıyameti ver <gülüyor> tihal amali da Böyle söylüyor. Kıyamet kopuncaya kadar onun şeriatı baki ve geçerlidir Kim onun hükmünü kaldırmıştır he? Kim kaldırmış Allah'ın kanunlarını he? İşte ölüm kanunu devam ediyor mu etmiyor mu? He? Bir kişi ölüm kanununa müdahale edebiliyor mu? Nasıl o küllü nefsin zâhiqetül mevt Her canlı ölümü tadacaktır fermanı tehakkuk ediyor her an her gün tecelli ediyor Ak yemussalada namaz kılın emri de aynıdır. A üzerinde zekate zekat verin emri de aynıdır. Ehalallahul bey'a harrem riba Allah alışverişi helal etti, faizi haram etti de aynıdır. <gülüyor> Ve lekum fil kusas hayat. hayat var ki yavle Nebi Kütüb aleykümül kusas. Adam öldüren öldürmek ise farz edildi hükmü de aynıdır. <gülüyor> He es yapan erkeğin kadının kollarını kesin ayeti de aynıdır. <gülüyor> Zina eden kadına bekar solar, yüz söpavurun, evliseler taşlan etmedin hükmü de aynıdır, aynıdır, aynıdır. Kanunlar değişmez. Kıyamete kadar geçerlidir. Amma namazın vakti geldi. Sen namazı geçirdin kaçın Hoca ben namazı atlattım. Yok o seni cehenneme atlattı. Sen namazı atlatmadın. Namaz başında dolanır dolanır kıldıysan cezasından kurtuldun. Kılmadıysan 80 sene cehennem azabı her bir vakti için yüklendin. Sen namazı geçirmedin. Sen Allah'ın kanunu geri döndürmedin. Sen faiz mi yedin? Sen zina mı ettin? Sen adam mı öldürdün? Hırsızlık mı ettin? Cezan ahirette sana saklanıyor. Sen kurtuldum zannetme. Sen öyle büyük belalara düşeceksin ki keşke dünyada öldürülseydim, taşlansaydım, haşlansaydım elim kesilseydi de cehenneme düşmeseydim diyeceksin Allah'ın kanununu tatbik etseydin diye yalvaracaksın Hiç İş işten geçecek sen kaybedeceksin Allah bir şey kaybetmeyecek haşa ve kella onun için kardeşlerimiz ne diyelim uzun uzun ben bu sohbetleri size yapmışım her sefer her defa her şeyi aynen konuş ama mesele nedir bu kadar cahil ve gafil kendisini Müslüman zanneden kafirlerin arasında biz hala bana ne ne lazım ne yaparsa yapsın dersek şu millete imanın ne olduğunu İslam'ın ne olduğunu anlatmadan biz ölürsek veya onlar ölürse bu bize sorulmayacak. Bak ne söylüyor? Gücü yeterken iyiliği emretmeyen kötülükten ne yetmeyen davet etmeyen kebair günah işlemiş olur. En büyük günah. Ne sordum size demin? İçki içiyor musunuz? Kumar oynuyor musunuz? diyor musunuz? Faciye yok dediniz. Evet, hüsnü zannediyoruz birbirimizi. Hakikaten böyle bu cemaatte pek adam çıkmaz. Gerçi kambersiz düğün olmaz yani. İlaçlıkta çıkıyor ama neyse. Ben inanıyorum. ki hüsnü zannediyorum. Siz de bana bizdese böyle bir kötü, kebair büyük günahımız yok. Velakin size şunu üstüne parmak basarak, altını çizerek ilan ediyorum. Ağzımız dilimiz döndüğü halde bu yola bu insanları davet etmezsek Allah'ın emirleri terk ediliyor yasakları alenen işleniyor görüp de ne lazım deyip seyirci kalırsak şu cemaatlere biz kavuşmuş iken mahrum olan insanlara bu adresleri bu haberleri duyurmazsak içki gibi zina gibi bir büyük günah işlemiş oluyoruz zina edenin içki içenin kumar oynayanın suçu nedir? o günah yapmak senin suçunda onu seyretmek neme lazım demek. Yani ateşe düşeni görüp de seyretmek. Bundan büyük vicdansızlık olamaz. Gözü kör ama uçuruma giderken tutmayan kadar vicdansız olamaz. Hatta o zaman ne ne diyor şeriatta? Namazda da olsanız ama çukura düşecek görürseniz o namazı bozsanız tekrar kılarsınız ama o ağmağa çukura düştü mü tekrar çıkaramazsınız çıkarsanız da büyük bir zayiatla çıkarırsınız ya canlı kaybeder ya bir tarafı kırılır Dolayısıyla namazı bozup da onu çıkartmayı onu hatta düşürmemeyi şeriat ne yapıyor? diyor değil mi? Bir çocuk ateşe yanacak görseniz namazı bozmayacak mısınız? He? Gidiyor ocağa doğru sokacak elini kazana anlamıyor yanacak bunu görseniz namazı bozmayacak mısınız? E bu adam cehenneme gidiyor. Biz size namazı bozun demedik. Namaza çağırın diyoruz da niye çağırmıyorsunuz? Bu kadar vaazı niye yapıyorum size? Ha efendi Hazretleri dedi bana. Doğru dedi bu varak. Bu yava şahitleri dedim. Geldiler almaya da kapıya kadar 3 tane de broşür şaşırdım kaldım. Hepsini okudum ha tek tek. Dedim ne yazıyor ya? Baktım ki bana dedi ki, ben de öyle anladım da Mubarek de aynı söyledi bana. Onlar sana geldiler dedi. Sen oradasın diye. Ne demek istedi yani? Haberleri yok onlar beni tanımaz ben onları tanımam. Demek istediler sana ki bak yatma aşağı, Biz kapı kapı dolaşıyoruz. Siz yatıyorsunuz dedi gavurlar size. Doğru dedi. Yahva şahitlerinin batıl davasına hizmet ettiği kadar ben İslam'a hizmet edemedim diyorum. Siz ettiyseniz onu da bilmiyorum. Allah'la aranızdadır hesabını size de beni alakadar etmez. Etmiyoruz hizmet, etmiyoruz davet, vermiyoruz Allah'ın yoluna malımızı, canımızı, vaktimizi, sahatimizi, vermiyoruz. Bak, parayı cebinden veriyorlar. Para alıp da gezmiyorlar, cebinden parayı veriyor. Yazıyor orada broşürlerde hizmetlerini adamlar. Paramızı cebimizden harcarız diyor. Her ay şu kadar saat veririz diyor. Hanginiz kaç saat her ay ayırıyorsunuz? İslam'ın davetine, tebliğine, cihada kaç saat ayırıyorsunuz? her ay şu kadar saat senede bin saat senede en az bin saat diyor bak ne sistemler oturtmuşlar ne düzenler kurmuşlar ne seferlere çıkıyorlar batıl dağla ait. neymiş İsa Aleyhisselam Allah'ın oğluymuş da şuymuş da buymuş da. iftira Allah'a sövmek başka bir şey değil böyle din mi olur bu saçmalıkların peşine geziyorlar e bu insanlar ondan sonra ne diyor biliyor musun efendim zenginlerimizden diyor bu davaya bağlı bilmem ne kadar devlet adamı var çukukada zengin var çukukada bilmem ne var trilyonlar akıyor adam veriyor malını niçün batıl davaları yürürlüğe girsin çünkü. ben bunları duyunca görünce aklım sırrım ermiyor ya bizde para almadan Kur'an okumazlar para almadan cenaze yıkamazlar para almadan mevlu okumazlar Para almadan vazgeçmezler. Para almadan hizmetin ne olacak bu din böyle ya? Bu millette para de yanaştı. Yok, iyisi mi diyor ki? Bedava yavur olayım diyor. Ya parayla Müslüman olacağım. Şaşırdım kaldım ya. Herif ne yazıyor kilise? Kilise'ye gel, çekini al. Kilise'ye gel, çekini al diyor ulan madem o kadar hayır sahibisin evime yolla da beni ne yoruyorsun ulan evime yollarsam da seni gavur edemem ki sen kiliseye bir gel de diyor mark dolar vereceğim sana geçen bir arkadaş kilisenin kapısında buldu dolu gençleri ne arıyorsunuz burada Kimsiniz? o diyor Ahmet adım Ayşe ulan ne arıyorsunuz kilisenin kapısı e bizim içimiz burada rahat ediyor huzur buluyoruz bak bizim çoluğumuz çocuğumuz nerede haberiniz var mı sizde Türkiye'de neler oluyor sizde düşünüyorsunuz Filipinleri Japonya'yı ulan Türkiye'de be herif vark dağıtıyor dolar dağıtıyor Ya kafir böyle yapıyor bizim halimiz ne olacak arkadaşlar bu din bize nasip oldu bu yol bize nasip oldu ne kadar hamd edeceğiz şükredeceğiz şaşırdık kaldık şükrümüzden de aciziz Allah'ım nasıl şükredeceğimizi öğretsin bize de nankörlükten muhafaza için bizi de biz bu nimeti almasın elimizden al. korkuyorum Korkuyorum bu nimetten mahrum ediliriz çünkü la kayt la obaliyiz gevşeyiz hiç ciddiyetimiz yok böyle çalışılmaz ya bu çalışmakla din gelmez ya İslam ilerlemez ya bir yavur parası cebinden Japonya'ya kadar gidip dinini açlayacak sapıklığı da ben ne bileyim ya ben evimin yanında evimin içinde karıma oğluma bile laf söylemeyeceğim. Oğluma bile laf söylemeyeceğim. Kızımı bile namaza kaldırmayacağım, poza getirmeyeceğim. Ben ne bileyim ya. Nasıl din yaşıyoruz diyeceğim Ama bundan sonra inşallah bu gevşekliği bırakacağız. <gülüyor> Ve bu nimete şükredeceğiz. Bu nimete bu İslam nimeti bize nasip oldu şükredeceğiz. Şükrümüzden aciziz. Mevla öyle bu resulullah. Ve izza rabbikum le in şakka dümlezen ne Velayen gafavetüm in kullara bir vakit Rabbiniz ilan etti ki eğer şükrederseniz elbette nimetinizi artıracağım. Bunca nimetlerime nankörlük ederseniz elbette azabım çok şiddetli olacaktır. En büyük nimeti İslam nimeti Kur'an nimeti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ümmet kılma nimetidir bütün nimetler bunlar varsa nimet olur yoksa nikmet olur başa bela olur bir insanda iman İslam Kur'an ehli sünnet itikadı yoksa bütün dünyanın malı mülkü serveti sıhhati onda olsa bu adamın başına nimet midir bela mıdır bela he bela. niçin Mevla buyuruyor es billah, la yaghur'an ne kad qalbul lazina kafaru bil balad mata'u qalil thumma ma'ahum jahannam wa bi'azlimha habibim kafirlerin şehir şehir otobüslerle tayyarelerle gezip dolaşmaları seni aldatmasın İki gün yaşarlar ama gidecekleri yer cehennemdir, ne kötü döşektir. Sonu cehennem olana imrenilmez arkadaşlar. Bütün dünya bir adamın olsa iman İslam nimetinden mahrum olsa ona özenen de kâfir olur. Neyine özeneceksin kavurun sonu cehennem Olanı Neyine özeneceksin? Nimetse İslam nimetidir. Çünkü dünyada da senledir, kabirde de senledir, mahşerde de senledir, cennette de senledir. Sonsuz hayatta sermayendir o. Bu yoksa hiçbir yok nasıl şükredeceğimize dikkat edelim şu cemaatler, şu sohbetler yatsı namazını cemaatle kıldık elhamdülillah bak namazdan sonra oturduk bir buçuk saate yakın sohbet dinliyoruz elhamdülillah kainatın efendisi Bukhari hadis-i şerifinde buyuruyor ki sizin biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona dua eder İnn el melaikete he la ala ahadikum la tusalli ala ahadikum ma musalla Allahum gafir lahu Allahum ma Bir Müslüman namaz kıldığı yerde oturur başka bir müslümana eziyet vermezse bizim millet rahat durmaz bazı camide de gider öbürüne laf sokar ha yani bir fitne çıkar Birbirine eziyet vermezse abdestini de bozmazsa sizin biriniz namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler dua edenler ona ki ya Rabbi bu kulunu affet ya Rabbi bu kuluna rahmet et şu saatte bir buçuk saate yakındır şurada meleklerin duasını alıyorsunuz benim duamı değil meleklerin günahsızların dualarını alıyorsunuz sebep bir cemaatla namazı kıldık akabinde oturduk elhamdülillah nerede oturduk Cennet bahçesinde. Riyadül cennet burası. Cennet. cennet bahçelerine oturursanız, uğrarsanız istifade edin. Bazı kardeşlerimiz radyodan, televizyondan, uzaktan dinliyorlar. Tabi müsait olmayan, vakti olup buraya gelemeyenler orada dinlemekten ilimden, konuşmadan, vaazdan, nasihattan, nasibini alıyorlarsa da, camiye gelip, cemaatle namazı kılıp peşinde oturmak sevabından mahrum oluyorlar. Tabi bu işin esası nedir? Camiye gelmek. Cemaatin arasına girmek ve bu cemaatle namaz kılıp sohbet dinlemekte bu dualara mazhar olmak var. Yine hadis şerifte ne buyuruyor? La istimukumun ulla illa qila dumkumu mafur Sizin sizden bir cemaat Allah'a zikretmek üzere bir araya gelirse onlar oradan dağılmadan kendilerine affolarak kalkın bütün günahlarınızı da sevaba çevirdim buyuracak. bak şu meclis öyle bir meclistir ama sen uzaktan seyretsen dinlesen cemaatin arasına girmesen sana böyle bir müjde çıkarken yok yani işin asıl bereketi icma Allah için toplaşmaktadır o zaman iyi televizyondan seyret Arafat'ta duhasını da yap hacı ol öyle olmaz ki öyle beleş yok ama seyrediyorsun başka tabi şimdi mesele nedir cemaatın arasına girelim en büyük nimeti Allah'ımızın bizi kendi yolunda toplamasıdır bilelim kendi rızası yolunda birleştirmesidir kendi yoluna adım attırmasıdır ne buyurdu? Buhari hadis-i şerif men izu berret gademâhu fî şevî lillâh harrâmehullâhu iki ayağı Allah'ın yolunda toza dumana, çamura batanın Allah canını cehenneme haram eder bu yolda yürürsen canın cehenneme haram olur tozlanacak ayak adım atacaksın canın cehennemden azad olacak. bütün bu müjdelere mazharız o ki imanımız var ehli sünnet itikadındayız mahrum çıkmayacağız e çünkü Rabbimiz hadisi kutsi'de Bukhari müslimde ne buyuruyor Hümül kavm la yeşgabim celisuhum Meleklerden birisi diyor ki ''Ya Rabbi o cemaatin hepsi zikir için, vaaz için gelmedi, birisinin alacağı, vereceği, göreceği vardı, başka bir niyetle gelmişti, onu da mahvedeceksin!'' Mevla buyuruyor ki, ''Onlar benim dostlarımdır, zikrim üzere toplaşan kullarımdır, onlarla oturan mahrum olmaz!'' ''Bana yakışır mı hepsini affedeyim, birisini mahrum edeyim, hepsini mağfiret eyledim!'' Bu cemaatta bulunuyoruz! Kimse bana gelmedi, herkes Allah'a geldi. Allah'ın evine geldi, Allah'ın zikrine geldi, ayete, hadise geldi Ben burada roman okusaydım kimse gelir miydi? Ee, ayet okudum. Kur'an'ın hatırına geldiniz, benim de hatırım olacak Dolayısıyla bu nimetlerin kıymeti bilinsin ki elden çıkmasın اَشْشُكْرُ قَيْدٌ لِلنِّعْمَةِ الْحَاضَرَةِ وَصَيْدٌ لِلنِّعْمَةِ الْعَاطِيَةِ Şükür, eldeki nimetin bağıdır, gelecek nimetin avıdır yani bu nimete şükredildiğimi bu elde bağlanıyor, geleceği de avlanmış oluyor. Ama adet yerini bulmak kabilinden moca'yı merak ettim ne diyecek bakalım girdim çıktım işte doldur boşal olursa bu nimette bir daha nasip olmuyor. Gelecek nimetlerde insana mahrumiyet oluyor. Onun için çok kıymet bilelim şu ezanların, şu cemaatlerin, şu sohbetlerin ki Rabbim bizi mahrum etmesin. Bu nimetlerden bizi mahrum edecek bir bela başımıza vermesin. Amin. Öyle ya Şimdi bir yel olsa bir sel olsa bir zelzel olsa bir afet olsa bir düşman istilası olsa Allah muhafaza bir çeçenistanın başına gelen gibi bir durum gelse bir şey Bir bosnanın başına gelen gibi Nerede va vaaz edeceksin dinleyeceksin Allah bu kadar imkan verdi Biz toplaşıp ayet hadisi okumayacağız Rabbimizin ayetlerinden konuşmayacağız Oturacağız Yahudi Hristiyan filmini seyredeceğiz Programını seyredeceğiz Allah başımıza bela yollamaz mı bizim şimdi Lan ben size vakit, sıhhat, emniyet, hürriyet veriyorum, beni zikredeyim, siz kalkıyorsunuz, göbek atıyorsunuz ya! E, belayı hak ederseniz ben yollarım Allah buyuruyor, iyi halinizi bozarsanız ben nimetimi alırım Allah! Bu belaya çarpılmayalım. Rabbimizin üzerimizde sayısız, sonsuz, sınırsız nimetleri var. Ve تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız onları sayıp bitiremezsiniz. Delimiz de nimet ya. Ne kadar nimet var Allah'ımızın üzerinde. Sayılır mı? Mektubat sahibi ne diyor? Felev venli kulli men bi ticaretin lisanan yebussu şükre kuntü mukassira. Benim vücudumdaki her tüyümün dibinde bir dilim olsa. Ne kadar tüy var senin vücudunda? Aklı olan sayar mı? Her tüyün dibinde bir dilim olsa, her dilimle şükretsem sıralı durmadan yine de şükrümden aciz kalırım. Şair ne diyor? bin fi lam sene ömrüm olsa Rabbime şükür secdesine kapansam yine de şükrünü tamam ödemiş olamam. Hem de o bin sene dediğimin bildiğimiz gibi her senesi 12 ay her ayı 30 gün her günü 24 saat her saate 60 dakikadan değil o bin sene seydede kalacağım bin senenin her senesi bin ay olsa her ayı bin gün olsa her günü bin saat olsa her saati de bin sene olsa yine ben şükrümü ödeyemem diyor kim ödemişketme cümlelerden bir Birisini anlatıyor kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ne yaptı? Bir adada ibadetle meşgul oldu Rabbimiz ona 500 sene ömür nasip etti 500 sene Bu ömrü içerisinde sıhhat ve afiyetle yaşadı Rabbimiz ona 30'lu suların ortasındaki adadan tatlı su çıkarttı pınar fışkırttı Susadığı vakit içsin diye Adanın ortasında. bir de nar ağacından her gün bir nar bitirdi ona nar çok kalorili bir meyvadır. bir nar bir adamı bir gün tutuyor kalori bakalım. bu kula 500 sene ibadet nasip oldu öleceği zaman ile emin geldi dedi ki Rabbin sana selamı var cennet müjdesi var vaktin gelmiştir ne hal üzere ölmek istersin o mübarek de dedi ki Rabbimden son dileğim abdest nasip etsin bana iki rekat namazda secdede alsın ruhumu da kıyamete kadar secdede kalayım beni çürütmesin Cibril Emin müracaat etti Rabbimiz kabul etti ve bu kul secdededir hala duruyor hala secdede duruyor Cibril diyor ki dünyaya ne zaman insan ziyaretine giderim secdededir Hoca de öyle bir adam olsaydı kaç bin senedir dursaydı Amerika bulurdu Amerika evinin yolunu bulamaz be Daha yeni buldular dünyada bir ırk çıkarttılar Afrika'da mı bilmem nerede Hiç dünyayla alakası yokmuş daha geçende çıkartlar Köye kaç sene evler gezi biliyoruz buluyoruz diyorlardı daha bir şey buldukları yok Zülkarneyn'in seti var dünyada Yecüc mecüc var arkasında Kur'an söylüyor Yaratan buyuruyor Nerede buldu Amerika Amerika evinin yolunu bulamaz Mevla bir şeyi gizledi mi adamın önünde gizler onu Gizler Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil Geldi Resulullah tebbede dahinince Onları hicvedince sebbedince bu ayetler Duyduk haber aldı geldi Efendimiz'e taş atacak yengesi oluyor da Yengesi Efendimiz'e eziyet edecek bağıracak çağıracak Efendimiz'in oturduğu mecliste soruyor Muhammed nerededir bak neler edeceğim ona Efendimiz'in gözüne bakmıyor görmüyor Efendimiz de gülüyor ona Ne edecek Allah göstermedi mi kim görecek Çürütmüyor. Binlerce sene kabirde yatıp çürütmüyor Mevla. Ne olacak? Kabrin dışında da durdurur. içinde de durdurur. Arap babayı gidin görün Harput'ta. Melikşah'ı görün gidin Kayseri'de. Taptaze duruyorlar. Mis gibi. Dışarıda mumyasız. Çürütmeyen Allah çürütmüyor. El-Enbiye ahyâhum fî huûru-i musallûn Peygamberler diridirler kabirlerinde namaz kılıyorlar buyurdu Rasûlullah Efendimiz yüzüne haram edilmiş enbiyanın cesedini yemek Hafızlar öyle çürümüyor Evliyaullah çürümüyor Bazıları çürümüyor bazıları çürüyebiliyor Niceleri böyle misalleri vardır Bunun üzerine Bu zat dirilecek Hepimiz dirildiğimizde mahşer günü Mevla'nın zorunda hesaba çekilecek Rabbimiz bu kuluna soruyor Kulum Ne muamele edeyim sana dersin 500 senelik amelin vardır Artı, kıyamet sabahına kadar da secdede kalmışsın Mahşere kadar secdede kaldın Bu kadar amelinle mi muamele edeyim sana Yoksa fazl Kerem'ime bırakır mısın? Ne koparsa benden öyle Bu kul da yanlışlık yapıyor, anlayamıyor işi düşünüyor ki Ben şimdi dersem Ya Rabbi Fazl-u Kerem'inle muamele et bana belki bir toptan bir derece verecek bana ama belki benim daha fazla kazanmam gerekecek amelime göre yani az almış olurum diye diyor ki ya Rabbi, sen amelime göre muamele et bana. Eyvah yandığın gün. Mevla meleklerine buru bu kulumun 500 senelik amelini hesap edin bana haber edin. Mevla bilmez mi? Cilvet melekler muhasebe yapıyorlar. Cevap geliyor, ''Ya Rabbi bütün ibadetlerini topladık, bir günlük gözünün görme nimetinin şükrünü ödeyemedi, geri kalan bütün nimetlerde karşılıksız ve şükürsüz kaldı, dolayısıyla cehenneme hak etti, nerede cennete girecek?'' Kim cennete girecek ameliyle ne? Kainatın efendisi, ''Len yedhule ehadukumun bi bi'ameli'' ''Sizin hiçbiriniz yaptığıyla cennete giremez.'' buyurursa, "Kâlû velâ sen de mi giremezsin ey Allah'ın peygamberi soruluyor. ene Rahmeti, ben de amelimle cennete giremeyeceğim diyor. Sabahlara kadar, ayakları şişinceye kadar her gece kılan Muhammed Mustafa, sallallahu teâlâ aleyhi ve selle. Allah beni de rahmetiyle cennetine sokacak diyor. Benim de amelim yetmeyecek. Sen bende ne var? Arkadaşlar. Bu kul diyor Ya Rabbi ben ettim sen etme ben anlamadım Ya Rabbi ben böyle düşünemedim ben bilemedim sen bana fazluk kereminle muamele et Kulum diyor Gel buraya insaf et insaf et ben seni cehenneme atacak değilim ama işi çözelim burada insaf et ben seni yarattım borçlu muydum yok etseydim seni yok bıraksaydım seni yokluk aleminde bıraksaydım ne edecek hiç bir hayra malik olamayacak peki ben seni insan ettim, borçlu muydum? Taş etseydim, toprak etseydim ne olacak? Can, can verdim sana. Can verdim de, kediye de hayat verdim sana. Hayvan etseydim seni ne yapacaktın? İnsan ettim seni, kafir etseydim, münafık etseydim ne olacak? Müslüman ettim seni. He? Bu kadar namaza, orucu, amele muvaffak etseydim, sıhhate afiyet vermeseydim ibadet edebilir miydin? o da, tuzlu suların ortasına tatlı su içitmeseydim sana belini doğrultabilir miyim her gün binar hangi mevsimde görülmüş nar ağacı her gün meyve versin kudretten verdiriyorum sana onu yiyesin de ibadet edesin bu kadar iyilikleri neyle yaptım sana borçlu muydun fazlu kereminle Fazl Kerem e şimdi niye fazlu keremime güvenemedi ya Rabbi ben anlamadım hadi gir fazlu keremimle cennete mevla uğracek hadi gir dolayısıyla bütün amellerimizi toplasak hakikaten nerede diyor bir günlük gözün görme nimeti ödenemiyor da bu kadar İslam nimeti, Kur'an nimeti sonsuz cennetlere müşteri olma nimeti bizde bu kadar büyük faziletler bu sohbetler, bu bereketler, bu ayetler, bu hadisler ki bu nimetlerin kadro kıymetini bilelim kibretmeyelim, gurur etmeyelim kenara köşele çekilmeyelim köşeye çekilme zamanı değil cihat zamanıdır millet cehenneme gidiyor seyreden kendi de gider bir kişinin elinden tutalım bir kişiyi çağıralım adres öğretelim haber verelim mahrum kalmayalım arkadaşlar şimdi tabi Allahu Tebâreke ve Teâlâ nasıl şükredeceğimizi bizi de bize öğretiyor aslında bu kadar nimetin şükrü dillen, ellen, ayaklan namazlan, oruçlan altından çıkılacak bir şey değil ama hazz Kerem sahibi Rabbimiz bize acıdığı için kolay şekillerle de bize şükrümüzü ilham ediyor. Habibi Muhammed Mustafa'sı sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bir hadis-i şerif öğretiyor. Bu gece bunu da size hediye edeyim de öyle gideyim. Ebu Davud rivat ediyor. Hadis-i şerifi neseyi rivayet ediyor. Amelü'l-Yemvelle ile isimli isimlerinde, süneninde değil. Sağlam bir hadis-i şerif. i̇mam Rabbani Hazretleri mektubat sahibi de bunun üzerinde çok duruyor. Üstadımız da bunu yapar amel eder ve öğretir çoğunuz yapmıyorsunuz zannediyorum Resulullah Efendimiz buyurdu sallallahu te'ala aleyhi ve sellem men kâle hîne yusbih Allah'ıma mâ asbah bi min nimetin ev bi'ahdim min khalkike fe min vehdeke lâ şerikelek fe lekel hamdu ve leke şükru fe gbeddâ şükre her kim sabaha çıktığında bakalım yarın sabaha ya nasip çıkacak mıyız çıkamayacak mıyız kimimiz de ölebiliriz gece ölenler çok oluyor Evet ama bu akşama çıktık bu akşamdan başlarız inşallah bu gecedeyiz madem yarında sabah sabaha çıkarsak devam ederiz. Her kim sabahladığı vakitte derse ki ey benim Allah'ım Celle Celaluhu bugün bu sabah bende veya kullarından herhangi birinde senin nimetlerinden ne mevcut ise bulunuyorsa bulunmaktaysa hepsi senden sen teksin ortağın yoktur. Bütün hamdü sena alır sana mahsustur bütün şükürler sana aittir. Bu dua yarım dakika tutmuyor ve yarım satırı da dolduruyor. Anca Allahumma ma asbah bi min ni'metin ev bi ahadin min halqika feminka wahdaka la şerika lek felek elhamduleke eşşükür. Uzun. Mu? Zor mu? He? Okuyor musunuz bunu? Okumuyorsunuz. Muhterem Müslümanlar Ey gidi benim kardeşlerim Mevla'nın bir günlük bir günlük nimetinin şükrünü ödemek bak deminki verdiğim misallen anladınız ki 500 senelik sıralı ibadet ve günah da etmeden dikkat edin adada karı görmedi şarkı dinlemedi gıybet etmedi kimseyi de görmedi sırf ibadet etti bu adam 500 senelik sıralı ibadet, bir günün şükrünü ödemek değil, gözün görme nimetini ödeyemedi, sırf gözü ödeyemedi. Müslümanlar, bu kadar günahımız var zaten, açığımız var. Bir günde Allah'ın bize ihsan ettiği gözünden, kulağından, aklından, fikrinden, midesinden, yemeğinden, içmesinden, havasından, afiyetinden, ailesinden, parasından, malından bir günde bize verilen bu nimetleri şimdi deli postaki sayar gibi saygıtmayın bana zatı sayamam onları bu kadar şükrü biz bir günlük şük nasıl ödeyeceğiz bizde ne 500 sene ibadet var biz 5 saat beş peşe ibadet yapamayız ama Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bu duayı okuyan o günün şükrünü ödemiş olur Mevla o günü sormayacağım sana şükrünü tamam et ya böyle kolaylık var adam hallettir e ben dua okuyamam ben senin gibi hodiyamıyım da efendim benim vaktim yoktur ben çoluk çocuk nafakasıyla uğraşıyorum senin gibi boş gezmiyorum ne biçim konuşuyorsun ya 24 saat verdi sana bunda fuzuli konuştuklarını hesap etsek o ben film seyrettiklerini yalandırdır ettiklerini dinlediklerini hesap etsek sen hatim yaparsın be boşuna konuşursun sen her kim akşama çıkarsa akşama çıkarsa Allah mema emşar bi min min halqika la leke, dese, o gecenin şükrünü ödemiş olur bak ben bu gece okudum onu bu gecenin şükrünü sormayacak Allah bu geceyi şükrünü ben bin zene ibadetle ödeyemezdim bir gözün ödenmiyor da ama bu yarım satırlık duayla Resulullah öğretti bunu Mevla öğretti ona kullarıma kolaylık olsun kim derse ki senin ortağın yoktur. Kim derse ki şerikin, nazirin yoktur. Bütün haber şükürler sana mahsustur. Bende ne kadar nimet varsa hepsini sen verdin Allah'ım derse ben de ona şükrünü ödettiririm Allah'ım. Şükrünü ödemiş yazarım. Nimetlerimden mesul etmem Allah'ım. Bu kadar kolay bir dua. İnşallah bu geceden başlayalım ona. Yarın sabah da ilgi okuyalım onu inşallah. Her sabah akşam devam edelim ki öleceğimiz günde bunu okumuş olarak ölelim de Allah'ım bu duayı okuyup ölmek nasip de de şükrümüzden bizi mesul etmeye ahirette hesap uzun elli bin sene sürüyor ama bu çarelere başvuranların hesabı kolay görülüyor bu kadar lan iktifa edin başınızı da biraz ağrıttım belki gevezelik gittim ama hakkınızı helal edin bu gece buradaki Mehmet Ali Paşa Vakfı'nın yetiştirdiği, okutmakta olduğu talebelerin ihtiyaçları için yardım arz ediliyor, sıra buranındır. İnşallah duydunuz, kafirler ne kadar para verdiklerini Es-sa'idu billâhinnellezîne keferû yunfikûne envâli ümliye suddû han Kafirler mallarını verirler. Bir kişiyi Allah'ın yolundan saptırmak için فَسَيُنْفِقُونَا ثُمَّ تَكُونُ عَلِيمِ حَسَّدُونَ ثُمَّ يُغُلَبُونَ Milyarlarca markları, dolarları harcarlar bu yolda, bu uğurda. Ama o verdikleri paralar onlara pişmanlık olacak, sonradan mağlup olup cehenneme haşr olacaklar Allah buyuruyor. Yanlarına kar kalmayacak ama müslümanlar öyle değil. Allah için verirler, dünyada ahirette karşılığını görürler. Ebedi cennette, yerlerde bitiremezler Allah buyuruyor. Onun için enayi değiliz. Veren enayi değildir, vermeyen enayidir. Rasulallahü Aleyhisselam siz başkasının parasını kendi paranızdan çok seviyorsunuz. Ya Rasulallah var mı içimizde öyle ki başkasının parasını daha çok seyircik? Verdiğiniz kimindir buyurdu? Garanti bizim. Yemin etsek, vallahi ahirete gideceğiz, vallahi billahi öleceğiz, verdiğimize kavuşacağız. Bu yeminde yalancı mıyım? Ama vallahi bugün evime sağ döneceğim diyebilir miyim? E dolayısıyla verdiğin garanti ama cebindeki sana nasip olur mu yer misin onu belli değil. Hangisi senin? Verdiğin. Sen hangisini daha çok seviyorsun? Cebindekini. İşte enayi odur ki başkasının parasını arkaya bırakacağını kendin için vereceğinden çok sever. Allah'ım bu avanaklıktan bizi muhafaza etsin. Nefsimizin cimrilik kuyundan vikaye eylesin. Allah'a ödünç verirseniz kat katını verecek size buyuruyor. Bu Allah'a verilen ödünç verilmiş sayılıyor. Bu bir alışveriş sayılıyor. Beş para etmeyen malı canı vermek karşılığında cennetini, cemalini görmek nasip oluyor. Onun için inşallah kardeşlerimiz cömertçe veriyorsunuz. Bu zamana kadar da verdiniz. Allah razı olsun. Biz de sizden razıyız. Vakıf ıı, idarecileri adına da teşekkür ederiz. Bu kadar hizmetler yürütülmektedir. Hayırlarınız daim olsun. Rabbim kabule kayın buyursun. Rızasına muvaffak eylesin. İhlas nasip eylesin. İflastan muhafaza eylesin Yani yaptıklarımızı Verdiklerimizi kendi rızasına Uygun şekilde gösterişten İşittirmeden uzak bir şekilde Sırf onun rızası uğrunda Şeriatı sünnete hakim olsun niyetiyle Kudret eline Teslim edenlerden eylesin Uhud dağları kadar karşılığını ihsan eylesin Bu şekilde her hafta size teşvik yapıyoruz Herhalde bize Darlanmıyorsunuz darılmıyorsunuz Kendimize bir şey istemiyoruz Boğaz parası istemiyoruz, ayak kirası istemiyoruz, boğaz kirası istemiyoruz. Biz sizin paranıza da muhtaç değiliz, Allah da muhtaç etmesin. Duanıza muhtacız, duanıza muhtacız. Ama bu hayır kurumları yürümesi için, fakir fukara talebeler yürümesi için, okuması için umumi yardımlara muhtaçtır İslami kurumlar. İnşallah Rabbim bu müesseseleri öyle zengin etsin ki... Bu vakıfları öyle zengin etsin ki bütün insanları bedava okutacak, bedava onlara kitap dağıtacak zenginliğe malik eylesin inşallah. He? O kiliseler ne kadar zengin? Kilisen için zengin soruyor musunuz? Bak Almanya'da ne diyor? Her vatandaştan, Alman vatandaşından her ay bilmem ne kadar mark kilise parası kesiliyor. E tabi bu vakıflara da camilere de her ay Türkiye'deki Müslümanım diyenden şu kadar para kesilse kimse para toplamaz o zaman değil mi? Ama papaz biniyor son model biniyor tabi. He, leşlere gebeşlere destek var. reis Cumhur emrinde, başvekil emrinde, bütün zenginler emrinde bizim hocalarımız talebelerimiz gariban. He, bazı katık bulamıyor. Kuru ekmeği talimde. E Biz de İslamiyet'i çok seviyoruz. İyi Müslümanlıktan bahsediyoruz. İslam böyle gelmez. Tabii malını canını feda edersek inşallah karşılığında dünya ahiret saadetine ereceğiz. Allah'ım Celle Celaluhu dinini aziz eylesin. Ehlini kebir eylesin. Ehli küfrü zelil eylesin. Hakkı eylesin. Müslümanlara İslami şuurlar hayırlı bir sahip nasip eylesin Kur'an iyi bir düzen başımıza hakim eylesin Allah'a ölmeden şeriat ve hakim hakimiyetimizlere nasip eylesin yavrularımıza emaneti dini mi bilin İslam'ı teslime muvaffak eylesin Allah hepinizden razı olsun dua isteyen bütün kardeşlerimize de duacıyız kısaca da dualar yapalım bu hasta kardeşlerimiz var trafik kazası geçirmiş cemaatlarımız var Allah acil şifalar nasip eylesin evet, sakal bırakanlar var قضا amin Buraya toplandık, boş çıkartma ya Rabbi, mahrum etme ya Rabbi Benim bir rızam için toplaçanlar benden istesinler, cennetim haklarıdır buyurdun Biz de senden istiyoruz ya Rabbi cennetini nasip eyle Ateşinden muhafaza eyle Habib-i Edib'in istediklerini istiyoruz ihsan eyle Sana sığındıklarından sana sığınıyoruz mahfuzu emineyim Ya Rabbi alemin ve hayran nasibin Sakal bırakanların sünnetlerini mübarek eyle Cennette birbirine komşu eyle, şefaatine nail eyle Elli sıdık, üç şehit sahabı, Bundan evvel bırakanları da bu duaları Hak bırakamayanlara da bırakma imkanı nasip eyle Bütün İslam nişanlarını yaşattır bize ya Kur'an'ı sünneti Evimizde ocağımızda taşıttır bize ya Bütün ortalıkta Herkesin gördüğü yerde Habibini Canlandırdır bize yaşattır bize Ya Rabbelah Kaza geçirmiş olan muhterem kardeşimize, cemaatimizden kadın erkek hasta bulunup gelemeyenlere, aramızda hasta olanlara acil şifalar nasip. Dertlerimize devalar bahçeyle, borcularımıza erdalar, fakir kullarına helal rızıklar, var, eyle, borca düşüp günaha düşmekten muhafaza eyle, Müslümanları her sahada mensur muzaffer eyle, kafirlerin birliklerini, dirliklerini iptal eyle, güçlerini, kuvvetlerini imha eyle. Bosna Ersek'teki mazlumları halasa ile, Boşnak ordusuna, Müslüman ordusuna yardım eyle, kafir sırpları kahreyle, Çeçenistan'a acil yardım eyle ya Rabbi, kafir Rusları tarumar eyle ya Rabbi, kızıl orduyu darmadağın eyle ya Rabbi, perişan eyle ya Rabbi. Müslümanlara yaptıklarının bin beterini ceza olarak onlara takdir eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Afganistan'ı da birlik ve beraberliğe muvaffak eyle Kardeş kanını durdur Ya Rabbel Alemin Cezayir'deki, Filistin'deki. Ya Rabbi bütün dünyanın neresinde Mısır'da, Suriye'de eli i Sünnet kardeşlerimiz hapishanelerde, esir kamplarındaysa işte, hala ile ya Rabbi. Tutsaklıktan kurtar ya Rabbi. ehl Sünneti dünyanın her tarafından mesunu mahfuza ile, mansur ve muzaffer ile, adamızın mağlubu mağhura ile, ile ya Rabbi'l âlemin. Ve ya hayr'en nasirin ve ya hayr'el fatihin. Şuradan da almadan, doğduğumuz gündeki bir tertemiz defterlerle ihraç eyle. Ölünceye kadar bu yolda daim eyle. Ayrılmaktan muhafaza eyle. Bizim bu kardeşlerimize cemaatlarımız onları bize cümlemizi dostlarına Habib edin. Muhammed Mustafa'na bağışla Ya Rabbel Alemin. Amin diyemelerine arzu azadeyle. azad eyle. Yoluna gelen ayakları, cehenneme Cümlemizi böylece Habibine cennette komşu eyle Ya Rab. Okunan dinlenen ayet ve hadisler hürmetine cümlemize rahmet eyle Ya Rab. Geçmişlerimize garip garip gari rahmet eyle. Nur eyle azapları varsa defuraf eyle Ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran Nasirin ve ya hayran Fatihin. Amin amin amin. اللهم صل على اله يا سيدنا محمد صلى عليه وسلم وعلى اله الطيبين الطاهرين سلام على المرسلين والحمد لله العالمين